Ahmet Avni Konuk Bey, Allah rahmet eylesin, son devrin yetiştirdiği en ön sıradaki aydınlardan bir tanesidir. Osmanlı aydınıdır diyebiliriz. Osmanlı'da aydın olmak için bir defa din bileceksin. Din temel bilgidir. İkincisi tarih bileceksin ayı okumayan bir kimse yahut işte tarih biliyor sayılmaz. Birkaç tane şeyi, vakanüvisi ezbere bileceksin. Bir de tabi din deyince şeriat ilimleri, bir de tasavvuf yani dinin içini düşünün. Hem dış yüzündeki şartlarını ki ona biz şeriat diyoruz. Bir de iç dünyasındaki şeydir. Birisi kaporta bilgisi gibidir. Öteki motor bilgisi gibidir. Tasavvuf. iç dünyamızın bilgisidir. Ruh aleminin terakkisi için. Neler lazım? Onu da bileceksin. Bilmek yetmez. Uygulayacaksın. Yani biz tasavvuf, şimdi biz tasavvuf bilgisini... ...öğretmeye çalışıyoruz. Yaşanmayan hiçbir bilgi bir şeye yaramaz. Siz bütün yazılmış yemek tarifi kitaplarını ezberleseniz, sahanda yumurta yapmış kadar kıymeti yoktur. Bu böyledir. Tarih bileceksiniz, müziki bileceksiniz. Bak. Din, tarih, müziki ve şiir, edebiyat. Tabi tarihi edebiyatı birlikte konuşabiliriz. Bunları bilmeyen, Bunlardan haberdar olmayan Aydın sayılmaz. Münevver diyor Osmanlı zaten. Münevver sayılmaz. Cumhuriyet Aydın'ı yoktur. Yetiştiremedik Cumhuriyet Aydın'ı. Çünkü neyi bilmemiz gerekiyor? Onu bize programlayıp önümüze koymadılar. Cumhuriyet Aydın'ı geçinden hepsi Fransız ve İngiliz Aydın'ıdır. Birkaç kelime Fransızca öğreniyor. İşte bir kaç Fransız yazarını okuyor. Shakespeare'i okuyorsa Ali ala anladıysa fevkalade güzel ama bu biz cumhuriyet devrinde yabancı kültürleri ithal ettik. Kendi kültürümüzü de alabildiğine ihmal ettik. Dil dahil, şiir dahil, buna edebiyatımız dahil. Bunlara ama bu bir dünyaya açılma bakımından önemliydi. Açılmamız gerekiyordu ama kendimizi terk etmememiz gerekiyordu. Yani kendi varlığımızla beraber dünyaya açılacaktır. Kendi kültüründen hiçbir şey bilmeden yabancı kültürü öğrenmek, Türkçeyi öğrenmeden yabancı dil öğrenmek gibidir. Ve halen devam eden programlarda öyledir. Anaokuluna yabancı dil koyuyor. Çocuk daha Türkçeyi bilmiyor. Bu böylece. Yani bizim eğitim sistemimiz maalesef kendi milli kültürümüze sırtını dönmüş, batıya önümüzü dönecek, önümüzü dönmekle kalmadık, batıya böyle gönül verdik, kucakladık. Böyle, öyle bir devirde Osmanlı'nın kuruluşundan, Osmanlı'nın yıkılmaması için uğraşan aydınlar daha çok fazladır. Daha, daha da iyi yetişmiştir. Son devrin Osmanlı aydınları gerçekten çok iyi yetişmiş, Kuruluş döneminin aydınlarından çok daha önemli kişilerdir. Mesela Süleyman Çelebi, Kuruluş devrinin şey aydınıdır. Zaten kendi kültürüne bağlı bir hazır topluluk var. Onlara işte Mevlit yazmış, kabul ettirmiş kendisini. Halk onu severek okuyor. Yani onun gibi, mesela Yunus Emre, Kuruluş devrinin şeyler bunlar, büyükleri, bizim Mayalarımızı yani. Devletin kültürel mayasını, kültür değerlerini ortaya koyan insanlar. Onların fazla çabaları yok. Kuvvet hazır, kültür bozulmamış, gelenekler duruyor, adetler hepsi yaşıyor. Evde yaşıyor, kışla da yaşıyor, oymakta yaşıyor, obada yaşıyor. Türk adetleri. Onunla kurduk biz bu devleti, Osmanlı'yı. Bunları terk etmeyecektik. Bütün mesele bu. İşte bu kültürü yaşatmak ve o devleti ayakta tutmak için çabalayan en önemli kişilerden bir tanesidir. Ahmet Avni Bey'in bir özelliği var. Kendisi aynı zamanda fen adamıdır. Yani en uzun şeyi yazmış, kârın atığı yazmış. Ondan sonra üç tane mevlevi ayini bestelemiş ve bir hayli ilahileri var. Kendi sözlerini de kendi yazmış. ...şair... ...bestekar... ...şu fevkalede müzisyen... ...fakat bu adam nota bilmiyor. Bu kadar müzik bilgisinin yanında. Nota müzik değildir. Nota eserin unutulmaması içindir. Yazarsın koyarsın oraya. unutulma, Kaybolmaması... ...kaybolmasını önlemek içindir. Notadaki gibi okursan olmaz. Ezberleyeceksin. O eserin bestesini hangi duygularla bestelemişse, o duyguları yaşayarak okuyacaksın o eseri. Yoksa, şey olur, başkasını dilin, dil ucuyla okumuş olursun. Bu böyle. İcra dediğimiz şey, bestekarın o eserde ifade ettiği şairinin ve bestekarının, eserde ifade ettiği duyguları yaşamıyorsan ve yaşatmıyorsan, dinleyicilere, Hiçbir şey yapıyor değilsin. Yani bu şey bir anlatmıştı bize hocam, Allah rahmet eylesin. Emin Dede, Aziz Dede'nin talebesidir, neyzen. Aziz Dede işte haftada bir gün, haftada belli günlerde, belli saatlerde eve gidiyor Emin Dede meşk için. Orda rafta, şöyle yan taraftaki kitabiyedirler onlar, dola, ev kitapların konduğu dolaptır. Orada kamparsum notaları var. Emin dededen notaya meraklı, Aziz Efendi'den notaları istiyor. Emin diyor, onlara dokunma diyor, onlar sana lazım değil diyor, vermiyor. Ama... Emin dedenin gözü hep notalarda gidiyor geliyor. Bir gün geliyor eve diyor ki yenge ev hanımı Emin şey aziz dedenin hanımı diyor ki Emin diyor evladım diyor. Ee, hocam diyor şeye bir cenaze var oraya gitti diyor. Yarın gelsin dedi diyor derse. O da bu fırsattan istifade o dolaptaki şeyleri notaların alıyor hepsini. Eve gidiyor, başlıyor okumaya, işte çoğunu şeye diyor, kopya etmeye çalışıyor. Ve ertesi sabah tabi hiç uyumamış gece. Gözler kıpkırmızı, uyku akıyor gözünden. Gelmiş işte hocam demiş, şöyle bir merak ettim, bunları aldım götürdüm. Aynen demiş, yerine koyuyorum demiş. Yani aldığım gibi. Siz yoktunuz demiş falan. Aziz evladım demiş, şey Aziz Bey, Aziz Efendi. Emin demiş, evladım demiş, ben onları zaten sana ayırmıştım demiş. Ama hocam demiş, ben istedim siz vermediniz demiş. O zaman henüz çıraktın demiş. Ben onları sana verseydim notaya mahkum olurdun demiş, müzikten kopardın demiş, musikirden kopardın. Şimdi demiş, artık neye hakimiyet, musikiye hakimiyet şey oldu elde ettin. Ben onları zaten sana verecektim demiş, şimdi demiş alabilirsin demiş. Şimdi notaya bağımlı kalmasın diye iyice yetişsin, hazmetsin, bu işe hakimiyet elde etsin, ondan sonra al notaları diyor. Eğer baştan notayla şeye dersek, girersek, Allah rahmet eylesin yine bizim şey, Çin Üçen Tanrı korur, verdiği bütün notaları ezbere çaldırır. Evvel'e basit bir şey yazar öyle yani. İşte bir iki, bir iki şarkı sözü, Yahut ilahi sözü yazar verir yani bir satır bir bir şey iki, iki satır verir oradaki notayı ezberleyip geleceksin ezbere çalacaksın içinde musiki dolmadıkça musiki şinas solamaz şimdi adam konservatuarı bitirmiş yap bir taksim diyorsun yapamıyor. Geçkileri bilmiyor. Nasıl geçeceğini bilmiyor. Ama müezzin efendiye diyorsun ya bir gazel oku. Sana sekiz makam arkaya diziyor ve geçki. Çünkü o meşk ile okumuştur yahut taklid dile okumuştur. Hiç nota bilmez. Şimdi ben fazla notayla meşgul olmadım. Ama bütün makamları biliyorum. Ne olacağını biliyorum. Yapılan bütün yanlışları görüyorum. Bir eser içinde tek bir Dota mesela diyorum ki işte Suzi Dil okuyor yahut Suzi kokuyor okuyor. Bir name Hüseyin'i yapsın bu Hüseyin oldu diyorum falan şimdi. Sesleri tanıyorsun, perdeleri tanıyorsun. Renkleri tanıyorsun yani öyle. Şimdi koca bir şeyin içerisinde, kırmızı bir şeyin içinde bir nokta turuncu bir nokta olsa belli olmaz mı? Mesela tuanlı puan, şeyler, elbiseler var işte çeşitli renkleri var, sadeleri var. Bunun gibidir. Sesleri tanıyor. Bizim konservatuvarımız yok. Özel olarak müzik okullarımız yok. Fakat ta merakiden beri bu kültür nasıl geldi buraya kadar? Binlerce, yüzbinlerce eser, uzun uzun uzun formlar, ayinler, Mesela çoğunun şeyi belli değil, bestekarı bile belli değil ama icra edirlerdir. Her ev bir konservatu vardı. Yemek yenir, kış gecelerinde amca, dayı, konu komşu bir oda, bir evde toplanırlar. Birisinin udu var, ötekinin neyi var, ötekinin şeyi var, defi var. Otururlar, 8 saat fasıl geçerler. Yani bu Türk müziki gıda yerine almıştır musikiyi. ...o aydınlarda öyle yetişmiştir, öyle ortamlarda yetişmiştir. Şeyin, Şevki Bey'in hayatını okurken, Boğaz'da bir yalıda 48 saat, iki gün, gece gündüz devam etmiş fasıl. Uykusu gelen gidip yatıyor. iki saat, bir saat dinleniyor, geliyor, katılıyor. Acıkan gidip bir şeyler yiyor, gelip katılıyor. Ama fasıl devam ediyor. 48 saat. Bu kadar eser geçiriyor, bu kadar eser biliniyor. Vardı benim çocukluğumda, İstanbul'da öyle evlerinde musiki meşkleri yapan, musiki fasılları yapan aileler vardı. İşte bir doktor vardı, şeyde, Cerrahpaşa'da. Ondan sonra zincirli, hep, hemen hemen hepsinin, o ileri gelen müzikilerin, musiki severlerin hepsinin şeyinde musiki fasılları olurdu. Böyle evler vardı, giderdik. Mesela Camcı Hulusi Bey. Her Perşembe akşamı yatsı namazından sonra, kış gecelerinde tabii giderdik, katılırdık. İşte Cavit Bey, çok güzel uça varsa, son devrin en büyük Udilerindendir. Cavit Gözkan. Cahit Gözkan. Ondan sonra işte şey Hulusi, Camcı Hulusi Bey, bunlar zaten dünürdü yani enişte. Şeydi, akrabaydı. Ha bu Osmanlı'da Musiki tıpkı gıda gibidir. Yemek yemek, su içmek gibi. Şimdi onun yerine futbol girdi, spor girdi, başka şeyler girdi. Televizyon girdi, yabancı kültür girdi. İşte benim bir arkadaşım var, şiir yazmış. Bizim çocukların kutu, köşedeki kara kutu. Ehli küfür çekti şutu, kalemize gol eyledi diyor. Böyle <gülüyor> hicivle falan. Gerçekten öyle. Sinema, film, eğlence, oyun, futbol, maç kültürümüzü kaybettik. Kaybetmek üzereyiz. Kültürünü kaybeden millet kendini de kaybeder. Shakespeare'in bütün eserlerini okumayan bir İngiliz çocuğu liseden mezun olamaz. 52 tane eseri var ile ufaklı. Tabii. Şimdi zaten o hamleti vesaireye o büyüklerini falan işte kralleri falan. Onları zaten okullarda okutuyorlar. Onun dışındaki küçük işte şeyleri vardır böyle piyesi olanları. Hepsini bilecek lise mezunu. Bizim profesörlerimiz fuzuli okuyamıyor. Açık söylüyorum yani. Kendi kültürümüzden koptuk. Tanzimattan beri bu. Dinimiz bizim gerilik sebebimizdir. Kültürümüz bizi alı koymuştur. İleri olamayış. İlerilikten neyi kastediyorsun? İşte medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet bize insanlık öğretmedi ki vahşet öğretti. Ha ben şimdi işte bunların içinden Ahmet Avni Bey gibi daha başka o devrin ileri gelenler mesela Şehbendercade Filibele Ahmet Hilmi Efendi gibi, Mehmet Akif Bey gibi, Yahya Kemal gibi kendi kültürünü yaşatmak isteyen ve o kültürle ilişkisini sürdürmek isteyen bir takım adamlar çıkmış. Ülema'dan da çok iyi kimseler vardır. Mesela Ahmet Hamdi Akseki, Mehmet Hamdi yazır, o tefsir yazarları bakıyorsun mesela Hulasatül Beyan. Yazılan kitaplara da bakıyorsun. Gerçekten önemli şeyler. Çok çalışmışlar ama devlet gitmiş işte. Savaşı kaybettik tabii. Zaten Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'yı paylaşmak için. Osmanlı topraklarını paylaşmak için çıkarıldı. Bizi de işte o günkü idare edenler, İttihatçılar bu işin çok acemisiydiler. Devletten haberleri yok. Enver Paşa dediğin kimdir? ...Enver Paşa üç dört tane... Makedonya'da köy basmış... ...birkaç çetelik yapmış bir adam. Ne devletten haberi var... ...ne devletin geleneğinden... ...ne stratejinden... ...ne askerlik bilgisinden... ...hiçbir şeyden haberi yok. Adam köy basmayı biliyor. Taarruz emri veriyor Sarıkamış'ta. Ya zaten kar yağıyor... ...tipi bir yandan. Neye taarruz ediyorsun? Hangi donanımla, hangi şeyle? Böyle. Cahiller... Hani derler ya, yani ahmak dostum olacağına akıllı düşmanım olsun daha iyi. Bize ahmak, o ahmanın başındaki iddiaççılar bu devleti 9 sene. 1908-1918, 9 sene 8 ay. 10 sene bile değil. Aldılar, devleti batırdılar. Bitirdiler yani. İşte yine de Mustafa Kemal Paşa sağ olsun arkadaşlarıyla işte Maraşal, Fevzi Çakmak, Kazım, Karabekir bir tekrar bir yeniden şey oldu. Şu elimizdeki topraklar işte bize kalan esas şeyin olması gerekenin onda biridir. 7-8 milyon kilometreden işte 7800 800 bine üçün bir vatan. Şimdi onu da bölmeye çalışıyorlar. Böyle. Bu devrin aydınlarındandır. Tasavvuf bakımından kendisi mevlevidir. Fakat aynı zamanda halvetidir. Şeyden de el almış. Ahmet Amish Efendiden türbeder Hazretleri'ni sık sık ziyarete gidiyor. Oradan da el almış. Hatta oradan hilafet almış. Ahmet Ami Bey'in bir şey. Ahmet Amish Efendinin bir konuşmasında benim adım Ahmet diyor. Senin adın da Ahmet. Diyor sana şey işte el verdik. Yani icazet verdik. Yani irşada ehliye, ehilsin manasında. Ayrıca PTT genel müdürüdür. Çok iyi bir telgrafçıdır, postacıdır. PTT şeyidir. Galatasaray'da başlamış. Şey Beyoğlu şeyinden. Daha PTT genel müdürlüğüne kadar, umum müdürlüğüne kadar terfi etmiş Çok iyi Fransızca biliyor. Fransızca makaleleri var, Fransızlar geliyorlar, ya sizin böyle bir adamınız var. Bunu siz tanımıyorsunuz, biz tanıyoruz diyorlar. muhiddin Arabi'yi şerh etmek, öyle her baba yiğidinkârı değildir. Çok zor. Mesnevi şeri kolaydır. Ayrıca çok şerh yazılmıştır Mesnevi'ye. Hiçbir şey bilmeyen bile Mesnevi şerhi yazabilir şimdi. Onlara bakarak, taklide alıntılar yaparak yapabilir. Ama Muhiddin Arabi öyle değil. Çok zordur. Mesnevi şerhi de var. Muhiddin Arabi şerhi de var. Yani tasavvufu da çok derinden biliyor. Kavramış bir adam. Allah rahmet eylesin. Benim söyleyeceğim bu kadar. Son devrin en iyi yetişmiş, önde gelen bir Türk aydınıdır. Ve davası olan bir adamdır. Meselesi olan bir adamdır her konuda. Hem... İleri teknolojiye sahip kılmak istiyor millet hem de kültüründen kopmadan. Bize de lazım olan öyle adamlardır inşallah.